Aüze bİllahi min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-Aalim. Eserat ve salam olsun size, Sıeddin Evin ve lahirin. Ve ila cemil anbiayı ve müslümin. Ve ila cemil evliayı. Ve Ben kimim sorusuna cevap vermeye çalışıyordu. Kim olduğumuzu anlamaya kendimizi tanımaya çalışıyordu. Tabii ki Rabbimizle beraber, Rabbimizin yeryüzündeki halitesi olarak, yeryüzündeki aynası olarak Allah'ın ayet kelimede buyurduğu gibi Allah, insanı kendi Fetratı üzere yaratmıştır. Kendimizi Rabbimizle beraber tanıyoruz. Onsuz anlamaya, tanımaya çalışırsak, sadece bu zandan ibaret olur, hayalden ibaret olur, vahim olmuş olur, onun için Allah, zam, elimden hiçbir şey değildir dedi. Yani, kendini benimle beraber tanımadıysan yanıldın. Onun için, bizi halife kılmış, hadi beni temsil et demiştir. Kendindeki güzellikleri verip, hadi beni temsil et. Geldiğimiz yeri az çok hep beraber anlamaya çalıştık. Rabbimizin haber verdiği şekliyle, haliyle şu anda bulunduğumuz yeri anlamaya, ne yapmamız gerektiğini, hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini anlamaya çalışıyoruz. Zaten bir de, Gideceğimiz yeri o haber vermiştir. Önce bizi o haber verdi, sonra bizi yine o haber veriyor. Şu anda bulunduğumuz yerde de hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini, nasıl düşünmemiz gerektiğini, nasıl iman etmemiz gerektiğini, nasıl sevmemiz gerektiğini, nasıl konuşmamız gerektiğini hepsini bir bir en ince ayrıntısına kadar anlatıyor. Bir kul kemale erince onun hadi, konuşması Allah iledir. Çünkü iman etmiş Allah'ın huzurundadır. Ne ile kiminle muhatap olursa olsun, ne yana dönerse dönsün Rabbinin güzelliği oradadır. Güzelliğinin ikramı, ehsani oradadır. Kiminle muhatap olursa olsun, onun sahibiyle muhatap olmuştur, onun huzurundadır. Dolayısıyla onunla konuşur. Aynı zamanda ondan konuşur, o kendisine neyi vahyetmişse onunla konuştuğu için Rabbinden konuşuyor. Kendisini bütünüyle Allah'a ait Gördüğü için onun tecellisi konuşuyor. Onun ondan başka hiçbir şeyi yoktur. Eğer bunu böyle Rabbinden öğrendiyse, bu durumda ona lazım olan, gerekli olan Rabbinin ile konuşmaktır. O konuşmuş bizimle, hadi benden konuş, ondan konuşmak, onun vahyiyle konuşmaktır, ayetleriyle konuşmaktır. Tabii ki bunun olabilmesi için, önce onun iman etmesi gerekir, vahyini sevmesi gerekir. Sevmeden, onunla nasıl konuşsun? Ondan nasıl konuşsun? Ona nasıl konuşsun? Ve insan, konuştuklarıyla ya kazanır ya kaybeder. Küpün içinde ne varsa dışarıda o diyor Gönlünde ne varsa, ne hakimse, ne mevcutsa dolayısıyla dilden dökülen de odur. Onun için Allah ait i kerimede Resulullah Efendimiz'e evet, münafakları anlatırken sen onları sözlerinden, konuşmalarından tanırsın dedi. Herkes konuştuğu şeylerdir. Neyi konuşuyorsa gönlünde o mevcuttur. Gönlü konuşuyor. İnsanın dili kendi kendine konuşmuyor. Onu konuşturan biri var. Onun için Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ya hayır söyleyin ya da susun dedi. Hayır söylemek için Önce kontrol etmek lazım. Benim bu söyleyeceğim, hayır midir, şer midir? Bana kazandırır mı, kaybettirir mi? Başkalarına hayır oluyor mu, oluyor mu? Yoksa şer mi oluyor? Hidayet mi olur, yoksa delalet mi oluyor? Allah bu söylediğimden razı midir, değil midir, deyip öyle konuşması lazım. Allah ayet-i kerimede bu kitabı sana hak ile indirdik. O da hak ile inmiştir. Hakkı söyler. Haktan söyler Allah kime hidayet vermişse kim hidayetini Allah'tan almışsa o hidayettedir kime de hidayet vermemişse kim de hidayetini Allah'tan almalıysa Allah'ın hak ileerek hak olarak indirdiği Kur'an'dan almamışsa o da hidayeti bulamamış, veli olarak Allah'tan başka hiç kimse de yoktur. Hiç kimse, yani biri hakka tabi olmadığımı, hidayetini Allah'tan mı, kendisine yardım edecek kimse bulamaz. Evet, Allah'tan başka veli yok, yardımcı yoktur. Hidayetini eğer Allah'tan almadıysa Kıyamet günü onları kör Dilsiz Ve sağır olarak Yüzüstü haş ederiz Allah hasıkları Hasıklar topluluğunu hidayete erdirmez Onlar cehennemliktir İşin ciddiyetini anlayalım diye söylüyoruz. Eğer Kur'an yoksa hidayet yok. Onu okumadıysak, anlamadıysak, Rabbimizi dinlemediysek, ciddiye almadıysak kendi kendimize bir hayale kapılmışız. Elimizde bir ölçü yok. Onun için Allah mizanı indirmiştir dedi. Bu terazi, bu mizan. Hak'la batılı ayıran. Yani furukan. Yolumuzu aydınlatan Allah'ın bizim için indirdiği Nuh, gönlümüzü aydınlatan Nuh Müjdeliyor, uyarıyor Güzellikler yaparsanız kazanırsınız, yanlış yaparsanız kaybedersiniz diye Her şeyi bir bir açıklıyor, beyan ediyor Onun için Bu Kur'an'ı, bu kitabı sana <gülüyor> dura dura okuyasın diye peyder pey indirmiştir. İyice anlayasın, iyice kavruyasın. Yani böyle okuyup geçme, okudum, ezberledim, okuyorum sevap kazanıyorum değil. dura dura okuyasın ve onu iyice anlayasın, bendiyasın, kavruyasın, İmana dönüştüresin, ahlaka dönüştüresin. Amele dönüştüresin. Onun için onu peyder pey indirdi. Ümmet ne kadar hidayettedir ona bakmak lazım. Evet herkes kendine göre bir yol tutmuştur. Ama eğer hidayeti Allah'tan almadıysa, Allah'ın vahvinden almadıysa kendine göre bir din üretmiş, kendisi bile kendinden haberdar değildir. Allah'tan haberdar değildir bu hayatın hikmetinden, Allah'ın muradından haberdar değildir. Ama eğer Rabbini dinlemiş olsa, anlamış olsa, ayetler üzerinde tefekkür etmiş olsa kendini de tanır, Rabbini de tanır, hayatı da tanır, anlar. Bu alemde neden bulunduğunu da anlar. Allah neye gazap eder? neyi sever, neye rahmet eder, bunu anlar. Onun için Allah kim ne yaparsa kendine yapar. Her şeyi beyan etmiştir, hadi tercihini yap. Bunun için her akıl sahibinin benim bu işi, bu kulluğu, ebedi hayatı kazanmayı, kim olduğumu bilmeyi, Rabbimi tanımayı, hayatı nasıl yaşamam gerektiğini Rabbimden öğrenmem gerekir demesi gerekmez mi? Yok, birbirimizden öğrenelim. İki kelime şuradan, beş kelime de şuradan öğrenelim, on kelime de buradan öğrenelim. Her ben öğrendim. Gönül boşluk kabul etmiyor. Hayat boşluk kabul etmiyor. Her anda Rabbinin sen sana neyi emrettiğini senden ne istediğini nasıl düşünmen gerektiğini neyi gönlüne alman gerektiğini, neyi ne kadar sevmen gerektiğini, ne kadar istemen gerektiğini Rabbinden öğrenmen lazım. Allah yol dedi, sırat-ı müstakim dedi, Sen bu sırat-ı müstakimde Rabbine yürümen gerekir. Onun için Allah Peygamberleri anlatıyor, senden böyle bir kulluk istiyorum, böyle bir kul olman gerekir. Kamil bir kul, kamil bir insan ama tercihi de insana verilmiştir. Herkes kendi tercihini bu alemde kendisi yapıyor. Acaba bu aleme gelmeden önce Allah sayısını Allah'ın bildiği kadar varlık yaratmıştır. Sayısını yine Allah'ın bildiği kadar hayvan yaratmıştır. Başka başka alemlerde Allah'ın bildiği, haber vermediği varlıklar yaratmıştır. Bir de bu alemde bizim gördüğümüz çeşit çeşit hayvanlar, kuşlar, havada uçanlar, yerde sürünenler, yerin dibinde yaşayanlar, ateşin içinde yaşayanlar, suyun içinde yaşayanlar, bizim görmediğimiz hepsi Rabbini zikrediyor. Rabbini tesbih ediyor, Rabbine hamd ediyor. Farklı farklı alemlerde Allah'ın kulları, her şey Allah'ın kulüdür, abdidir. Onu ham hamd ile tesbih eden, aşığıdır. Acaba yaratılmadan önce, yaratılırken Allah tecelli edip acaba varlığa, insana ne olmak istiyorsun deyip bir hak verdin mi? Acaba bu hakkı, insan olmayı kendimiz mi tercih ettik? Eğer emaneti teklif etmişse, varlık olmayı da teklif etmiştir. Ne olmak istiyorsun? İşte sana varlıklar, hadi tercihini yap. Nereyi tercih ediyorsan oraya git, onların arasına git. daha emaneti yüklemedi ki hâli söylüyorum. Yani sormak lazım, madem ki insan olmayı beceremiyordun, niye insan olmayı tercih ettin? Kendine başka bir varlık olsaydın? Ben tercih etmedim dersem bu durumda, Yoksa Allah'ın sana zulmettiğini mi düşünüyorsun, seviyorsun? Sana yaptığı bu ikramı, bu şerefi zulüm olarak mı kabul ediyorsun? Öyle mi olması lazım? Allah ayet-i kerimede hatırlat dedi, hatırlat. Çünkü hatırlatma müminlere fayda verir. Hatırlatacağız. Neyi? Rabbini, kim olduğunu, nereden geldiğini, neye geldiğini ve nereye gideceğini bilmesi lazım. Yoksa hayatı yaşıyoruz, kazanmaya çalışıyoruz, eve değmiş gibi sonra herhalde cennete de gideriz. Bunu söylemeyen, düşürmeyen kimse yoktur. Ya da bütünüyle aklını perdelenmiştir. Düşürmek istemiyor. Ya da bütünüyle, başka şeylerle örtmeye çalışıyor, yani bir sarhoşlukla onu örtmeye çalışıyor, bir şeylerin sarhoşluğuyla örtmeye çalışıyor. Bu mal sarkoşluğuyo olur, mevki makam sarhoşluğu olur, insanların kendisini övme, sevme sarkoşluğuyo olur. hepsi de bir imtihan evet, övülmeye layıktır, mevki makama layıktır. nerede? ebedi hayatta Allah katında bu dünyada değil öyle bir fıtratı var, iman olmayınca yanlış yerde kullanıyor onun için mesela biliyorsunuz özellikle böyle o sosyal medyada Böyle TikTok mıydı, neydi ismi, işte çok tıklansın, çok övülsün, çok seyredilsin, bak büyük tuzak, şeytan her türlü tuzağı kullanır. İnsanlar seni övsene, övmesene, beğensene, beğenmesene. Neymiş beğeni kazanmak içinmiş, evet, Tuzağı görmek lazım. Mümin, feraset sahibidir. Her konuda o feraseti kullanır. Bir şey ki hayır değildir. Bir şey ki sana kazandırmıyor. O sadece seni Allah'tan uzaklaştırır. Oysa ki Allah'ın verdiği bütün imkanları ebedi hayatını kazanmak için kullanması gerekirdi. Yani internet olsun, televizyon olsun, Hangi araç olursa olsun, onunla ebedi hayatını da kazanabilirsin, ebedi hayatını cehenneme de çevirebilirsin. O eğer sana kibir verdiyse, eğer insanların seni takdir etmesini, Allah'ın takdir etmesini, övmesini tercih ettiysen, senin işin bitti, bak küfre girdi, bak Rabbine tercih ediyorsun. İnsan biraz aklını kullanınca bunu anlar. İnsanın kendini anlaması lazım. Şunu istiyorum, bunu niye istiyorum? Bunun sebebi nedir? Bu bana ne kazandırır? Bütün insanlar seni övdü. Ne kazanacaksın? Yarın öbür gün neden dolayı seni övdüyse onu kaybettiğinde senin için övme bitmiştir. Boşlukta kaldı. Bunarıma gelirsin bu sefer. Çünkü sen, o seni övenlerin kulu olmuşsun, haberin yok. Onları sevmiş, onların övgisini tercih etmişsin. Hem de seni yaratan Rabbine tercih etmişsin. Ama sorsan benim böyle bir düşüncem yok. Düşüncen olsa da olmasa da gönül Allah'a aittir. Sen oraya başkalarının sevgisini, övgisini, terciheni koydun. Onun için Allah dünyayı, nimetlerini, mehküsünü, makamını anlatırken ne buyuruyor? Görüyorsunuz dünyadaki dereceleri, insanları Allah'ın nasıl birbirinden farklı, üstün kıldığını Niye bunu böyle yapmış? Ahiretteki dereceleri anlıyasınız diye. Elbette ki ahiretteki dereceler üstündür, hem de ebedidir. Ayet, ayet olarak okuman lazım. İnsanların halini de, tavrını da, imanını da, küfrünü de. Ayet olarak okumamız gerekir. Bu neyi kazandırır, neyi kaybettirir diye her şeyi, her olayı, her meseleyi ayet olarak okumak gerekir. Eğer Allah bize, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın dediyse, Şirk şey deyince bunu sadece böyle put olarak anlamıyoruz. Belki o put olarak o gönüldeki putlara kıyasla çok daha basit kalır. Gönüldeki putlar çok daha büyüktür. Eğer gönülde put olmasa zahirdeki puta tapmaz, ona secde etmez. Dünya putu insanların beni Öfsün, takdir etsin puti, nefsin arzuları, istekleri puti, şeytan puti, şeytanın verdiği vesveseyle ilahlarını ona kabul ettirmesi, onu kul yapması, peşinden sürüklemesi, hakktan ayırması, delalete sürüklemesi ona ilahlık yaptı. O da onun peşinden gittiyse, ondan korktuysa, endişe ettiyse, put, bu kitabı sana, önceki kitapları tasdik edici olarak indirdik, Kur'an'ı önceki kitapları tasdik edici olarak indirdik, ile indirdik. Hakkı Söyler, Allah her şeyden haberdar olandır, her şeyi görendir. Sizden haberdar olan, sizi her anda görendir. Sonra dedi, kitabı kullarımızdan seçtiklerimize seçtiklerimizi varis kıldık, onlara verdik. Onlara emanet ettik, varis kıldıysa emanet ettik, verdik. Onlardan kimi kendine zulmede, kimi ortadadır, orta yolu seçer, kimi de Allah'ın izniyle öne geçmek için hayırlarda yarışır. Hangi korumda olduğumuzu bakmamız gerekir kitabı vermiştir. Aldık ve kabul ettik. Bu benim kitabımdır dediysek, herkes kendine göre onu almıştır. Allah bir de kularımızdan evet, seçtiklerimize verdik. Seçtikleri aynı zamanda bir de kendine zulüm ediyor. Yani öyle bir vasfî olduğu halde taşıma vasfî. Emanete sahip çıkma vasfı, okuyup anlayıp öğretebilme vasfı olduğu halde Allah böyle bir vasfı ona ikram ettiği halde reddediyor onu. Onun için kendine zulmetti, kendini Kur'an'dan, Allah'ın kitabından mahrum bıraktı. Bununla beraber Allah onu seçmiş, onu da reddetti. Ben senin resulunu, resulünün resulunu yapmak istemiyorum dedi. Ben benim başka tercihlerim var. Ben senin beni sevmeni ya da övmeni tercih etmiyorum. İnsanların beni sevmesini, övmesini, yani bir de o tıktokta taklamasını istiyorum. Demiş oldu. Onu sana tercih ediyorum demiş oldu. Veya dünyayı seviyor, ben ahireti değil, ebedi olanı değil, şimdi Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi siz ebedi olanı değil peşin olanı tercih ediyorsanız, hemen şimdi olsun diyorsunuz, dünyayı tercih ediyorsunuz, dünyayı tercih ettik, peşin olanı tercih ettik. Herkes kendine baktığında seçilip seçilmediğini biliyor. Allah'ın onu seçip seçmediğini biliyor. Nereden biliyor? Gönlünden biliyor, aklından biliyor, maneviyatından biliyor, hikmetinden biliyor, anlayışından biliyor, kabiliyetinden biliyor, biliyor. Ve Allah kime ne verdiğini bilmez mi? Onun için. Öyle burada Allah'a it kelime de Allah kime ne vermişse ondan sorumlu tutar. Ne vermişse neler vermiş bakacağız. Yani manevi olarak neler vermiş ikram deyince kerim deyince vahab deyince hep zahiri şeyleri anlayınca kendimizi unuttuk. Manevi olarak neler vermiş ama eğer onun gereğini yapamıyor onunla Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşsin diyemiyorsak bu durumda kendimize bakmamız lazım. Ben neredeyim? Nereden geldim? Ben nereye geliyorum? Yoksa bu alemde Ebedi kalacağımı mı düşünüyorum? Bir an için şöyle hesap etmek gerekir. Neyi olursa olsun, hangi mevkide, makamda olursa olsun, Rabbim bana gel dedi. Seninki bu kadar. Ne kaldı geriye? Ne kazanmışsın? Ne toplanmışsın? Sadece kendi hesabını arttırmıştın. Veremeyeceğin, hesabını veremeyeceğin şeyler peşinde koşmuşsun. Başına bela almışsın sadece. Bela, musibet ve bela. Her bir de kendine ateş toplanmışsın. Hepsinin temelinde, özünde ne vardır? Cehalet. Rabbini bilmeme, Tanımama cehaleti, kendini tanımama kim olduğunu bilmeme cehaletidir bu. Bu cehalet ona karanlık oldu. Bir bilgiyle, Bilse bile Allah'ın buyurduğu gibi mesela Resulullah Efendimiz de buyuruyor. Onları sana bakar görürsün, onlar seni görmüyor. Yani nasıl bakıyor, nasıl görmüyor. Zahiri olarak evet herkes görüyor. Allah'ın murad ettiği şey bu değil. Ötesine bakman lazım. Ötesine. İnsan kendine bakıyor ama kendini görmüyor. İnsan insana bakıyor yine insanı görmüyor. İnsan varlığa, mahlukata bakıyor, varlığı, mahlukatı, maneviyatıyla beraber görmüyor. İnsan olaylara, meselelere, imtihanlara, Allah'ın hükmüne, takdirine bakıyor ama onu görmüyor. Sadece dış yüzünü görüyor, olan şeyi görüyor. Olanın hikmetini anlamıyor. Daha doğrusu bakmıyor, bakmak istemiyor. Gördüğüyle yetiniyor, hepsi bu kadar diyor. Bunun bir içi yok mu? Bir hakikati yok mu? Yani senin bir için yok mu? Eğer biri kendini etten, kemikten yani çamburdan ibaret zannederse, içini yok saydı, onu inkar etti, kendini inkar ediyor. Onun için. Kimse Allah'ı inkar etmiyor. İnsan kendi kendini inkar ediyor. Kendini inkar ettiyse, yok mesabesindedir. Mesele, kendisini tecelli eden Rabbine iman etmesidir. Kendisine tecelli eden Rabbini sevmesidir. Kendi kendini, kendi hakikatini kaybetmekten korkması gerekir. Endişe etmesi gerekir. Onun için eğer Allah, o gün onlar kör, dilsiz ve sağır olarak yüzüstü hasr olurlar dedi. Yani yürüyemiyor, sürüngen. Sebep, burada görmedi de ondan, burada işitmedi de ondan, burada hakkı söylemedi de ondan. Onun için bizim Rabimizle konuşmamız lazım. Rabbimizi dinlememiz lazım. Ne yana dönersen dön, Rabbinin göçü oradadır. Her olayda, her meselede, her varlık üzerinde Rabbimizin güzelliğini görmemiz lazım ki kör olmayalım. Rabbimizi dinlememiz lazım ki sahır olmayalım. Hakkı hakikati yani Rabbimizin bize öğrettiği gibi konuşmamız lazım ki dilsiz olmayalım. Yoksa öbür tarafta bizi bekleyen şey bu olur. Bir de yüzüstü haşrolduk. Niye yüzüstü haşroluyor? Yüzünü kaybetti. Yüzünü kaybetti. Allah yolunda yürümeyince onun hakkı yüzüstü sürülmektir. Bu bütün insanlar için böyledir. Onun için her şeyi Rabbimizden öğreniyoruz, öğreneceğiz. Rabbimizin bize gönderdiği kitabı alacağız. Ne kadar emanete sahip çıktıysak o kadar da seçilmiş oldu. Rabbimiz bizi seçti. O seçiyor da, mesele bizim onu tercih etmemizdir, seçmemizdir. Kime ne vermişse onunla, ondan hesaba çekilir, ne vermişse, herkes kendisine ne verilmiş onu biliyor. Hayatın her anında kul olmak gerekiyor. Ne iş yaparsak yapalım, nerede olursak olalım, kiminle muhatap olursak olalım. O anda Rabbimiz bizden kulluk istiyor, abdiyet istiyor. Onun için Allah yaptıklarını güzel yapanları sever dedi. Ne yapıyorsan yap, güzel yap dedi yani. Allah'ın sevgisini istiyorsan güzel yap. Nerede bulunursan bulun, orayı güzelleştir. Tabii ki gücüm kadar. Hazreti Ali Efendimiz Resulullah Efendimiz'e bir soru soruyor. Ya Resulallah diyor ben bugün bir Yahudi'ye, Yemi'ye karşılığında kuyudan su çektim, kuyudan. Yemliye tabi bir, se bir sepet kurma diyelim. Yani normal bir insan çekerse, 100 kula çekiyorsa ben iki katını yaptım. Yemi aynı yemliyedir. Ama diyor yani ben isteseydim daha fazlasını da yapabilirdim. Yani bütün gücümü kullanmadım. Ama diğer insanların da iki katı kadar iş yapmışım yalnız. Benim bu yümeyem helal midir, haram midir? Benim bu çalışmam, yani bu kadar çalışmam yeterli midir, değil midir? Cevap ne olabilir? Bütün gücünü kullanman gerekir, midir. Yani Allah sana neyi vermişse onu kullanman lazım. Onun ne verdiğini, o ücrete bakmıyorsun. Bu durumda adam seni çağırmış, gel, yani birinin gücü onun da yarısı olabilirdi, ona gene helal olurdu. Ama mesele ne vermişse onu kullanmaktır. Güç ne kadar güç vermişse o kadar onu kullanman gerekirdi. Bu her iş için böyledir. İster bir şeyi idare et, istersen Her ne olursa olsun, aklına ne gelirse gelsin. Kıyamet günü de aynı şekilde neyi vermişse hesabını sorar. Asıl onu nereye kullanmak gerekiyor? Ebedi hayatını kazanmaya, Hazreti insan olmaya, Allah'a yeryüzünde halife olmaya, ne iş yaparsan yap, onun seni Allah'a yaklaştırması lazım, onun ibadet olması lazım. Orada bir hayır varsa o ibadettir. Orada sana, insanlara bir faydası varsa tabii ki imanla beraber o ibadettir. Yoksa bu iş, şu iş ya bir iş yok. Her iş Allah rızası için olunca ibadettir. Ama Allah rızası için olmayınca ibadet de ibadet değil, nedir? Adettir. İbadeti ibadet yapan ya da her işi ibadet yapan imandır. Niyet, niyet. Mesela iman etmektir. Gönlümüzün Allah'ın muhabbetiyle dolu olmasıdır, Allah'ın tecellisiyle, güzelliğiyle dolu olmasıdır. Bu muhabbet yaptığımız her işi, her işte muhatap olduğumuz her insanla beraber bize Allah'ın el-esma-ul hüsnasının, güzelliğini kazandırır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, alemlere rahmet. Onun her işi rahmettir. Kiminle muhatap olursa olsun, Evet, rahmet. Bu rahmet tabii ki muhabbetinden tecelli ediyor. Yani rahmetin de, bütün güzelliklerinde de kaynağı o muhabbettir. Yani bütün el esma üstüne Allah'ın zatından tecelli ediyor. Onun için her şey aşktan. İnsan aşktan. Her tecelli aşktan. Bize kazandıracak her ne varsa hayattaki Her imtihan Allah'ın bizim için yaptığı her takdir Bizim için o aşktan Aşktan Maşuktan tecelli ediyor. Maşuk aşığıni kendine davet ediyor. Sadece onu Aşkı ile davet ediyor. Eğer aşka davet ediyorsa, sevmeye davet ediyorsa, hamd'e davet ediyorsa, teşbihe, tekbir'e, tevhide davet ediyorsa bu aşktan başka bir şey olamaz. olmamalıdır. Mesele onu görebilmek, onu anlayabilmek. Onun için bu bütün varlıkta iki türlü Allah'ın tecellisi vardır. Biri cemal tecellisi, biri celal tecellisi. İkisi de ondan tecelli ediyor. İkisi bir ötekinin diğer yüzüdür. İkisi aynı şeydir. İkisi de aşkla kazanalım diyedir. Biri gündüzde kazan diyor, biri gecede kazan diyor. Biri bize karanlık gibi geliyor, öteki aydınlık gibi geliyor. İkisi aynı şey, yürüyüş devam ediyor, etmelidir. Ramazan'dan önce de, Ramazan başında da her bir kardeşimiz mutlaka Kur'an'ı baştan sona okumalıdır dedim. Hem de böyle anlamaya çalışarak, Ayetlere göre genişletilmiş mealini anlamaya çalışarak okumalıydır, dedi. Okurken Rabbine cevap vermeye çalışmalıdır. Duayla, istihbarla, tekbirle, tevhidle işittik ve itaat ettik demelidir. Rabbi ile yani. Aşık maşukundan usanmaz. Aşık maşukuyla konuşmaktan usanmaz. Onun için Allah öyle buyurmuştu. Bakmadan, usanmadan okunan Kur'an. Okunan demek zaten. Okuna. Bakılmadan, usanmadan okunan. Aşık maşruhiyle sohbet etmeyi, konuşmayı, onu dinlemeyi nasıl sevmez? Hele bir de o kendisini yaratan, kendinden hayat veren, varlık veren, güzellik veren Ruhundan nefeden 13 onu seven, hiç kimsenin sevemeyeceği kadar seven ve sevgisi hak olan, vakı olan. Rabbi ile konuşmayı nasıl sevmez, nasıl istemez, nasıl ondan alabilir Eğer yok, ben konuşmak istemiyorum dediyse onun için başında ne dedim, Ramazan'ın başında? Bu durumda o bize tabi olmamıştır, olmaz. Biri Rabbini dinlemediyse lütfen bizi dinlemez Bizim derdimiz Rabbimize davet etmektir, ona taşımaktır. Onu ona, Rabbini ona tanıtmaktır, onu ona sevdirmektir, iman ettirmektir. Yoksa onu kabul etmediyse, yani sen onu kabul etmeden beni mi kabul edeceksin? Böyle bir şey olur mu? Benim neymi kabul ediyorsun, ne var bende? Aynı şekilde Söyledim Bu derviş değildir dedim, derviş olamamıştır. Olmayı da kabul etmiyor. Bir de Hatta bundan sonra kim tabi olmak isterse Önce Kur'an'ı bir baştan sonra oku, ondan sonra Gel Ondan sonra gelsin Niye? Elinde bir ölçü olsun. Bütün bu söylediklerim sadece şu anda ki insanlara söylediklerim değildir. Belki yüz sene sonra bu bambaşka bir şeydir. Yüz sene sonra gelenler eğer tabii hep söylüyorum kıyamet kopmazsa tabii. Onu hep yakın görmek lazım. Yüz sene sonra gelenler onu anlar, onu çok net anlar. Ne demek istediği mi? Neden öyle olması lazım? Kendine bir mürşit mi arıyor? Aramalıdır. Dünyanın öbür ucunda da olsa arayı bulmalıdır. Allah'a dost olabilmek için, veli olabilmek için, kamil insan olabilmek için kamil bir insana ihtiyaç vardır. Bu Allah'ın adetidir. Onun için delalete bıraktığımız kimseye veli mürşidi bulamazsın dedi, delalete kalmış dedi. Elinde bir ölçü olsun. Mürşide bakarken de ölçüsü olsun. Öyle hayali ölçü değil, zanni ölçü değil. Bakacaksın işte sünnete aykırı bir şey varsa, yok diyor kıbleye karşı tükürdüğü onun için bu veli olamaz. Yok, işte şöyle yaptı, bu değil. Bu Sen nereden bakıyorsun? Kim sana öğretti bunu? Allah'ın nazarı bu midir? Öyle midir? Onun için baştan sona okuyacaksın, anlayacaksın, sonra ona bakınca tanıyacaksın. Canlı Kur'an olmuş mu? olmamış mı? Kur'an'la bir olmuş mu, olmamış mı ona bakacağız. Sen de onunla beraber olursan canlı Kur'an'la beraber oldun, sen de canlı Kur'an olursun. Allah'ın kelimesi olursun. Onun için öyle ciharetle yol yürümesin kimse. Ya da işte baktık tamamdır bu herhalde olur, herkes buraya gidiyor. Herkes gidebilir. Sen nereye gidiyorsun? Senin tercih yapman lazım. Bu tercih sana ait olmalıdır. Sana ait olabilmesi için de senin Allah'a göre tercih yapman lazım. Allah'a göre tercih de senin Kur'an'ı okumuş olman lazım. Evet, bir beşer olarak eksikleri olur, yanlışları olur, oraya bakmıyorsun. Onun manevi tarafına bakıyoruz, manevi tarafına. Allah bize bir kul tarifi ediyor, kul. Tabii ki en önde her zaman Resulullah Efendimiz vardı, peygamberler vardı. Senden bunun gibi olmanı istiyorum. Peki bu nasıldır? İşte peygamber böyle, Mucizeler gösterdi, böyle güzeldi. İsmi aralınca hemen selavat getirin, elinize gökçünüze koyun. Eee ne oldu şimdi yani, bitti mi bu iş, bu kadar mıdır? Allah onu bunun için mi göndermişti, yoksa ona tabi olun mu dedi, onun gibi olun mu dedi? O candı Kur'an, Kur'an'ı okuyunca onu da anladık. Resulullah Efendimiz'i Allah'ın bize tanıtmasıyla tanıdık. Gerisi, evet, gerisini de öğreneceğiz. Hadisinden öğreneceğiz, sünnetinden öğreniyoruz. Ama asrini öğrenmemiz lazım, hakikatini öğrenmemiz lazım. Allah'ın üzerindeki, üzerimizdeki muradını anlamamız lazım. Bunun için de her şeyi Allah'ın kitabından öğreniyoruz. Elbette ki Allah'ın buyurduğu gibi her bilenin üzerinde bir bilen vardır. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bir ayetler üzerinde tefekkür etmeye çalışınca Rabbimizin muradı nedir deyince Allah onu bizim gönlümüze lazım olduğu, gerekli olduğu kadarıyla açar. Hiç açmaması yakışır mı? Eğer açmaz dersek yani bu Rabbimize karşı nankörlük olur. Nasıl? O yaratmış, o seninle beraberdir. O her an senin tecelli ediyor, gönlüne ediyor. Nasıl öğretmez? Nasıl? Sen onu dinlememişsin. Sen onu dinlemiyorsun, ciddiye almıyorsun, benimle konuşmadı diyorsun. Bana bir şey söylemiyor, vahyetmiyor diyorsun. Bu her bir kuru için böyledir. Sadece her bir kur için değil, bütün varlık için öyledir. Yani buruta nereye gitmesi gerektiğini söylemese, vahyetmese, rüzgara onu taşı demese, nasıl yağmur gidip orada yağar, kendi kendine. Rüzgar esti, e, kim estirdi? Kim hükmetti? Hüküm kimin? Orumcu. <gülüyor> kim yağdırıyor yağmuru? Allah yağdırıyor. ölümünden sonra yağmuru rahmetini indirip. Orayı yeniden dirilten Allah'tır dedi, bak o yapıyor. Kimin için? Senin için. Eğer insan kendisine harife olsun diye, ona peygamber göndermişse, kitap göndermişse, onun bir de özel muamelesi olmaz mı? Kullara düşünce ona yardım etmiyor mu? Korkunca, endişe edince ne dedi Allah-u Kerime'de? O gün imandan çok küfre yakındılar. Nerede? Uhud Savaşı'nda. Allah onların gönlüne sekineti indirdi. Onları mahfiret etti. Sen çabal gayreti sarf etmişsin, sen düşünce Allah müsaade etmiyor, seni ayata tutuyor. Bir beşer olarak düşebilirsin. Bir beşer olarak Korkabilirsin, endişe edebilirsin, Allah korkma diyor endişe etme diyor. Ben yanındayım. Onun için biri sağlığında bir ibadet yapıyorsa, bir çaba gayret sarf ediyor, bir kulluk yapıyorsa ne buyurdu Resulullah Efendimiz? O hasta olunca da Allah onu yapmış olarak kabul eder. Sağlığında ne yapıyorduysa onu yapamadığı zamanlarda Allah onu yapmış gibi kabul ediyor. Çünkü eğer mazereti olmasaydı yapardı. Onun için yapmış olarak kabul ediyor. Öyle yazıyor. Melekler de öyle yazıyor. Bu alemde Rabbimizin huzurundayız. Ve onun takdiri içindeyiz. Kudreti içindeyiz. Rahmeti içinde. Muhavvetin içindeyiz. Ve bize yoruyu göstermiştir. Vahyini yapmış. yolu göstermiştir. Sirat-i müstakimi göstermiştir. Örnek olarak Resulullah Efendimiz'i göstermiş, peygamberleri göstermiştir. Doğru yapan, güzel yapan kullarını göstermiştir. Onun için Kur'an'a sımsıkı sarıl dedi. Geçmiş ümmetlere de aynısını söylemiş. Hz. Musa'ya kitaba sımsıkı sarıl, ümmetine de aynı şekilde sımsıkı sarılmasını söyle. Sımsıkı sarılacağız, sımsıkı sarılacağız ki Allah'ın kitabını, Kur'an'ı muhacir bırakmamış olalım. Onun için kıyamet günü Resulullah Efendimiz'in tek şikayetidir, benim ya Rabbi, benim bu kavmim Kur'an'ı muhacir bıraktı, terk etti, yüz çevirdi. Okumadı, dinlemedi, dinlemek istemedi, anlamak istemedi, muhacir bıraktı. Öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz, bu Kur'an kıyamet günü ya şefaatçidir ya davacı. Nasıl şefaatçi oluyor? Sen zaten ona sarıldın mı? Sana bu dünyada şefaati yaptı. Yoksa böyle gelecek bana şefaat edecek diye. O ayrı bir konu, o ayrı bir mesele. Sen burada onunla bir olmuşsun. O senin arkadaşın. Surete bürünür, sana arkadaş olur. Ama burada sana şefaat etmiş. Sen onun evet, şefaatiyle, onunla hidayete ermişsin. Rabbinin yakınlığını kazanmışsın. Güzelliğini kazanmışsın. Şefaat bu zaten. Şefaat, onun için dünyada. Şefaat şef çift yönlü demektir. Hem dünyada hem ahirette. Burada eksi kaldıysa orada da tamamlar onu. Onun için Allah'ın kitabına, Allah'ın emrettiği gibi sımsıfı sarılacağız. Kur'an'ı okumak farz midir? Allah oku dedi. Farz mıdır, değil midir? Elbette ki farzdır. Hem de ilk farz. Oku dedi. Oku, her şeyi oku. Kendini oku. Bütün varlığı oku. Rabbinin ekremliğini oku. Okuduğunu oku. Sana okuttuğunu oku. Hep okuyoruz zaten. Nereye bakarsak bakalım onu okuyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Bir de Rabbimizin bize okuttuğu gibi okuyacağız inşallah. Nereye bakalım, bakarsak bakalım, kime bakarsak bakalım, hangi olaya, hangi meseleye, Allah'ın hangi takdirine bakarsak bakalım onu okuyacağız. Okuyunca neyi okumuş oluyoruz? Rabbimizin tecellisini, kudretini, yaratmasını, el-esma-ol husnasını okumuş olacağız. İşte Allah ile bilen alim. Onun için Allah'tan ancak alim kulları haşyet duyar. Allah'ı bilen haşyet duyuyor. Hışru ve edep halindedir. Edep, huzurda edeplidir. Bakarken edeplidir. Konuşurken edeplidir, dinlerken edeplidir, bir şeyi yaparken edeplidir. Çünkü Allah'ın huzurunda Allah'a konuşuyor, Allah ile konuşuyor, Allah'tan konuşuyor. Her hali harçiyet, huşu ve edeptir. Her hali hürmettir. Her şeye, herkese hürmettir. Neden? Allah için. İşte Allah için seven, Allah için haşyet duyan, Allah'a karşı edepli, hürmetli, Allah için insanlara karşı edepli, hürmetli, seven Resulullah Efendimiz, Peygamberler, Veliler, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, ''Ey ana ermiş nefis, sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olmuş olarak gir kullarımın arasına, gir veli kullarımın arasına, gir cennetine.'' Gönül cennet olmuş, marifetullah cenneti olmuş, veli kulların arasına gir. Yol öyle özel değildir. Herkese açık. Allah buyuruyor ya, yarışanlar bunun için yarışsa. Herkes bir şeylerin peşinde koşuyor, yarış halindedir. Kimi dünyanın peşinde, kimi mevkünün makamın peşinde, kimi nefsinin peşinde, kimi zulmün peşinde koşuyor. Ama Allah cenneti, Anlatıyor, nimetlerini anlatıyor, yarışanlar bunun için yarışsın, yarışacaksan bunun için yarış Onun için, o yarışın herkes ne için yarışıyorsa, o yarışın onu nereye götüreceğini bakması lazım. oraya ne kazandıracağına bakması lazım. Eğer Allah'ın yarış dediği yerde yarışıyorsa doğru yerdedir, değilse değil. Bazen çocuklar böyle yanlış yapınca ne diyoruz onlara? Sen büyüksün, bu sana yakışmıyor diyoruz. Değil mi? Öyle söylüyorsun. Sen çocuk değilsin diyoruz, sen büyümüşsün. Bunu böyle yapma diyoruz. Belki bizim bunu kendimize söylememiz gerekir. Ne diyoruz? Evet, Ya Rabbi öyledir. Büyüklüğümüze yakışır şekilde hareket edeceksin. Her ne kadar bir beşer olarak bazen böyle gönlüme gelip söyleyemediğim şeyler varsa da orada bir uyarı bir ikaz da vardır. Yani kızım kızım'a uyarısıdır. Hamdolsun hamdolsun hep beraber büyüyoruz. dostları dost düşmanı düşman bilmek lazım. Bizim Allah'ın buyurduğu gibi sizin göreniiz Allah'tır, resulüdür, müminlerdir. Şeytan da sizin apaçık düşmanınızdır. Sizi saptırmaz, kandırmaz. Adem babanızı cennetten çıkardığı gibi sizi de cennetten mahrum etmesin, üzerinizdeki elbiseyi, tahva elbisesini soymasın. İnşallah, Rabbimiz nasıl bizim velimizse, biz de öyle onu veli olarak kabul edip, biz de onun velisi olacağız. Hiç kimsenin kendini hafife, basite alması doğru değildir. Kulun düşünmesi lazım ki, kulun bir tavrı, bir hali, bir sözü Rabbini sevindirir. Aynı şekilde bir sözü, bir tavrı, bir hali de Rabbini gazaplandırabilir. O kendini nasıl küçük görebilir? Allah sana nasıl kıymetli yer vermiş, bunu anlaman gerekir. Tek bir kelimeyle, tek bir halin, tek bir tavrın onu sevindirir ve bir tavrın onu yücendirir. Sadece seni ilgilendirmiyor O, bütün alemi ilgilendiriyor. Allah buyuruyor ki mesela ayet-i kerimede, Onlar Allah'a çocuk isnat ettiler. Söylediklerinden dolayı neredeyse gökler çatlayacak. Kul yerde, bu Allah'ın oğludur diyor Hazreti İsa'ya. Neredeyse gökler çatlayacak. Allah gökler çatlayacak dediyse, gökte bir hareketlenme var ki söylüyor onu. Niye söylüyor, neden öyle oluyor? Korkuyor. Harşiyet diyor, Rabbinden harşiyet duyuyor. Kullun, kulların söylediğinden dolayı, o korkuyor, Rabbim gazap eder diye o korkuyor ve titriyor. Mesela Öyle kendini bir şey zanneden Allah öyle buyurdu onlar için Onlar öldüğünde Yer, gök onlar için ağlamadı. Bu durumda göklerin ağladığı kimseler varmış. Niye? onun güzelliğinden, Allah'ın ona olan tecellisinden mahrum kaldık diye ağlıyor. Nasıl ağlıyor? Allah biliyor. Gösterse göreceğiz. Nasıl ürperdiğini, ne zaman ürperdiğini, titrediğini, haşiyet büyüdüğünü, ne zaman sevindiğini, ne zaman ağladığını. Yani demek istediğimiz kimse kendini öyle hafife alıp, basite alıp, küçük göremez. O Allah'tan dolayı kıymeti değerlidir. Yoksa onun kendine ait neyi vardır? Bize de düşen bu bağı koparmamaktır. Rabbimizle olan bağımızı koparmamaktır. Resulullah Efendimizle olan bağımızı koparmamaktır. Aynı şekilde Kur'an ile olan bağımızı koparmamaktır. Koparmayınca bütün insanlarla ve bütün varlıkla Bağımız vardır. O bağ muhabbet bağıdır ve oradan tek gönlümüzün tecelli edecek olan Allah'tır. Sonra bırak işini O yapsın sen seyret. İnşallah Rabbimizin ayet-i kerimede buyurduğu gibi Şahit olarak Allah yeter. Allah şahadet eder ki Allah'tan başka ilah yoktur. Melekler de şahadet eder, Allah'tan başka ilah yoktur. Aynı şekilde adaletle adaleti ayakta tutanlar, doğru bakanlar, yani zulmetmeyenler, adil olanlar da görür ki bu böyledir, onlar da şahadet eder. Yoksa terazi dengeyi bozdu demektir bu. Adaletle hüküm veremedik, adilce bakamadık, Allah'ın hakkını teslim edemedik. Bizde hak ayakta durmadı, bizde hak ile ayakta duramadık. Adaletle ayakta duramadık demektir. İnşallah bizde şahadet ederiz. şahadet ederiz ki ondan başka ilah yoktur. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve aşk adamınım Muhammeden, abdhu ve Allah hepimizden razı olsun.